1657, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in bir göçebeye korunması için okuduğu dua, evet, Resulullah'ın yanındaydım, bir göçebe gelerek, ey Allah'ın peygamberi, benim kardeşim hastadır, dedi, Resulullah, onun hastalığı nedir, diye sordu, göçebe, onda delilik vardır, dedi, Hazreti Peygamber, onu bana getir, dedi, hastayı önüne aldı, Fatiha suresi ve Bakara suresinin başından 4 ayet ile sonundan 3 ayet ve 163. ayetini, Ali İmran suresi 18. ayeti ile ayet el-Kürsi'yi, Araf 54. ayetini, Mü'minin suresinin son ayetini, Cin suresinin 3. ayetini, Saffat suresinin başından 10 ayet, Haş suresinin sonundan 3 ayet, İhlas, Felak ve Nas surelerini okudu, adam sanki hiç hasta olmamış gibi ayağa kalktı.